Nauzubillahi min shurur anfusina wa min seiyyati amalina. Men yetihillahu felamudillelah, ve men yudril felahadiyelah. We ashadu enn la ilahe illallahu wa ta'hu la sharika la. We ashadu enn Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ya eyyuhel lezîne âmenu attaqullaha haqqa tukatihi wa la temutunne illa wa entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سليدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله وخير الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وبشر الامور مختساتها وكل مختسه بدايه وكل بدايه ضلاله devam ediyoruz İsmail aleyhisselamın kurban edilmesi 169 numaralı rivayet Abdullah bin Abbas radıyallahu anh İbrahim aleyhisselam menasiklerle emrolunduğu zaman say yaptığı yerde şeytan onun karşısına çıktı ve önüne geçti İbrahim aleyhisselam da onu geçti sonra Cibril aleyhisselam onu Akabe cemresine götürdü şeytan yine karşısına çıkınca İbrahim aleyhisselam ona yedi küçük taş attı o da gitti Sonra orta cemre yanına karşısına çıktı. Orta cemre yanında karşısına çıktı. İbrahim aleyhisselam ona yeni küçük taş attı, şeytan gitti. Sonra oğlunu yüzüstü yatırdı. İsmail aleyhisselamın üzerinde beyaz bir gömlek vardı. İbrahim aleyhisselama, babacığım beni kefenleyebileceğin başka bir elbisem yok. Bunu çıkar ki beni onunla kefenleyesin dedi. İbrahim Aleyhisselam gömleği çıkarmaya çalışırken arkasından Saffat Suresi 105. ayette geçtiği üzere Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin diye seslenildi. İbrahim Aleyhisselam dönüp baktığında boynuzlu, iri gözlü, beyaz bir koç gördü ve onu boğazladı. Bunu Hasan İslatlı Ahmet bin Amber Müsned'inde, Taberi tefsirinde, Taberani Muğcemi'nde yine Beyhaki Şuab-ı Liman'da rivayet etmiştir. Yani Nebilerin rüyaları vahiydir. Normal kul gibi değil değildir. Nebiler rüyalarında da vahiy alırlar. Buhari'nin sahinde de ilk başlığı vahiyin şekilleridir. Orada da üç şekilden biri olarak bundan bahsedilir. Sadık rüyalar. Burada da görüldüğü üzere rüyanın hükmünü İbrahim Aleyhisselam yerine getiriyor yine burada İbn-i görüldüğü üzere kurban edilen oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'dir ee, Yahudiler bunun İshak olduğunu söylerler. Geçen hafta uzunca bahsetmiştik onların neden İsmail Aleyhisselam'a ve soyuna düşman olduklarından. Ee, bundan dolayı İshak olduğunu söylerler. Yani e, sahabede bildiğim kadarıyla burada bir ihtilaf yok bu konuda İsmail Aleyhisselam olduğu konusunda bazı alimlerden yani delillere aykırı şaz bir görüş olarak İshak olduğu aktarılıyor. Ama burada bizim için asıl olan i̇bn Abbas'tan bu geldiği takdirde ve buna da aykırı bir sahabeden muhalefet gelmediği sürece bizim için bu sahabe icma dediğimiz meseleye girir. Yani hükmen merfu olur. Ondan dolayı biz bu konuda tereddüt etmeyiz. 1070 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Kendisinin yerine Allah'ın büyük bir fide verdiği kişi İsmail aleyhisselam'dır Bunu da Buları ve Müslümin şartlarına göre sayısınatla Taberi tefsirinde Hakim el-Müse rivayet etmiştir Lut aleyhisselam 1071 numaralı rivayet Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a'dan Allah'ın elçileri Lut aleyhisselama gelince Onları iki misafir zannetti Onları karşıladı ve yaklaşıp yanlarına oturdu. Lut Aleyhisselam'ın kızları geldiler. Üç tane kızı vardı. Onları misafirleri ile kavminin arasına oturttu. Kavmi koşarak ona geldiler. Lut Aleyhisselam onları görünce dedi ki, Hut Suresi 78'de geçtiği üzere, ''İşte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirlerimin önünde küçük düşürmeyin.'' Yine bir sonraki ayette sen de biliyorsun ki onların cevabı, kavminin cevabı Lut Aleyhisselam'a Senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Lut Aleyhisselam dedi ki size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığına binseydim dedi. Cibril Aleyhisselam ona döndü ve dedi ki biz Rabbinin elçileriyiz onlar sana asla ulaşamazlar. Yani Lut Aleyhisselam onlara güç yetiremiyor. Şuna da değinelim, yeri gelmiş ki, bütün peygamberler kavminin soylularıdır. Burada Allah Azze ve Celle'nin bir hikmeti vardır. Yani e, Araplarda olsun, diğerlerinde olsun. Bundan dolayı sözleri dinlenir. E, ve işte geçmişleri fıtraten bilebilecekleri fısktan, fujurdan onun gibi şeylerden temizdir. Yani fıtraten ahlak olarak temizdirler. Bundan dolayı da yalancılıkla ya da fısku fujurla itham edilemezler. Burada da Lut aleyhisselam kendi kavmi onlara güç yetiremiyor ama onlar da ona bir şey yapmıyorlar bu şekilde. Yine Nebi aleyhissalatu vesselam'ın siyerinden malum. Yani e, aralarındaki soyundan dolayı zaten Haşimoller olarak onlardan bir tek Ebu Leheb Haşimoğlu'dur iman etmeye Mekke döneminde yani e, kavimlerinde itibarlı kişilerdir ne bilir burada da Allah'ın bir var Cibril Aleyhisselam ona döndü ve dedi ki biz Rabbinin elçileriyiz onlar sana asla ulaşamazlar Ruta Aleyhisselam'ın kavmi yaklaşınca Cibril Aleyhisselam onların gözlerini kör etti kör olanları diğerlerini çiğnemek suretiyle geri çekildiler Ve kapıda duranlara insanların en büyük büyücüsünün yanından geliyoruz. Gözlerimizi kör dediler. Sonra birbirlerinin üzerine binerek kasabaya geldiler. Gecenin bir kısmında semaya yükseltildiler. Gök ile yer arasında kaldılar. Havadaki kuşların seslerini bile duydular. Sonra ters çevrilip yere bırakılarak helak oldular. Üzerlerine taş yağdı ve taşlar isabet etti, kimseleri öldürdü. Kaçanı taşlar takip ediyor ve öldürüyordu. Ruth aleyhisselam üç kızıyla yola çıktı. Şam'da falan yere ulaşınca büyük kızı vefat etti. Orada Veriye denilen bir pınar çıktı. Sonra Allah'ın dilediği kadar gittiler. Küçük kızı da vefat etti ve orada Ruhune denilen bir pınar çıktı. Onlardan sadece ortanca kızı hayatta kaldı. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre Hakim Müsedirek de İbn-i Ebi Atim tesirinde rivayet ediyor. 172 numaralı rivayet Huzeyfer Radıyallahu anh Elçiler Ruh Aleyhisselam'ın kavmine onları helak etmek için gönderilince kendilerine Ruh kavminin aleyhinde üç defa şahitlik yapmadan onları helak etmeyin denildi. Elçilerin yolu İbrahim Aleyhisselam'ın yanından geçmekteydi. Yani aynı dönemde yaşıyor İbrahim Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam. Estağfurullah. Lut Aleyhisselam. Ankebut Suresi'ne de zaten e, elçiler geldiği zaman Lut kavmini elak etmeye İbrahim Aleyhisselam orada Lut da vardır. Diyerek şey yapıyor. meleklere söylüyor. İbrahim Aleyhisselam'a gidip onu müjdelediler. Hud suresi 74'te geçtiği üzere İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim aleyhisselamın tartışması meleklere şöyle demesidir. İçlerinde 50 kadar mümin varsa onları yine de helak eder misiniz? Yani İbrahim aleyhisselam tartışıyor meleklerle. Melekler hayır dediler. İbrahim aleyhisselam 40 kişi olurlarsa dedi melekler yine hayır dediler. İbrahim Aleyhisselam, 30 kişi olurlarsa dedi, melekler hayır dediler. 5 veya 10 kişiye düşene kadar aynı soruyu sordu. Melekler tarlasında çalışmakta olan Lut Aleyhisselam'ın yanına gidince, Lut Aleyhisselam onları misafir zannetti ve onlara yöneldi. Akşam meleklerle evine giderken onlara dönüp, şunları yaptığını görüyor musunuz dedi, yani kavmini kastediyor. Merekler ne yapıyorlar dediler, Lut aleyhisselam insanlar içinde bunlardan kötüsü yoktur dedi ve yürümeye devam ettiler. Eve geldiklerinde kötü ve yaşlı bir kadın olan hanımı kavmine gidip, yani Lut aleyhisselamın hanımı, bu gece Lut öyle kimseleri misafir etti ki bugüne kadar onlar gibi güzel yüzlü ve hoş kokulu insanlar görmedim dedi. Kavmi koşarak gelip Evin kapısını açmak için zorlamaya başladılar Ve neredeyse Kapının ardında duran Lut Aleyhisselam'ı düşünüp kapıyı açacaklardı Bir melek Kanadıyla kapıya yüklendi Ve Lut Aleyhisselam kapıyı kilitledi Lut Aleyhisselam Evin damına çıkınca onlar da çıktı O zaman Lut Aleyhisselam Kavmine Hud suresi 78-80. ayetlerde geçtiği üzere Şöyle hitap etti Ey kavmim işte kızlarım Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirlerimin önünde küçük düşürmeyin. İkinizde hiç aklı başında olan bir adam yok mu dedi. Dediler ki sen de biliyorsun ki senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Dedi ki size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim. Selamler. ''Melekler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz, onlar sana asla ulaşamazlar.'' dediler. Lut aleyhisselam onların Allah'ın elçileri olduklarını anlayınca o gece kavminden herkesin gözleri kör olup azabı beklemeye başladılar. Lut aleyhisselam ailesini götürünce Cibril aleyhisselam kavmi azap etmek için Allahu u Teala'dan izin istedi.'' İzin verilince de üzerinde oldukları yeri alıp havaya öyle bir kaldırdı ki Sema halkı kavmin köpeklerinin seslerini duydular. Onları havaya kaldırdıktan sonra altlarına ateş yaktı. Sonra yeri ters çevirip onları ateşin içine attı. Ruth Aleyhisselam'ın yanında olan hanımı onların düşmesinin sesini duyup dönünce azap kendisine de isabet etti. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre saiznatlı Acuri Zemmullivat'ta, İbn-i Ebi Dünya El-Ukubat'ta, Abdurazak tefsirinde, İbn-i Ebi Şeybe Musennef'da, Taberi tefsirinde, yine İbn-i Ebi Atim tefsirinde rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anh adın, Nuh aleyhisselamın hanımı ve Lut aleyhisselamın hanımının ihaneti zina etmeleri değildi. Nuh aleyhisselamın hanımı Nuh delidir diyordu. Rut Aleyhisselam'ın hanımı ise halka misafirlerin yerini haber veriyordu. Bunu da Sayıslat'la Abdurrezzak tefsirinde, yine Taberi tefsirinde hakim müsvedirekte İbn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Yani onların hanımlar hakkında tahrim sonrasına de geçer ayet. Onların ihaneti zina etmeleri gibi ya da küçük düşürücü bir şey değil yani. Bir nebi için böyle bir şey olmamıştır. Onların işte geçtiği üzere. Hanımı aslında Nuhun hanımı Nuhun aleyhisselamın hanımı kendisine iman etmiyor Nuhun aleyhisselamın hanımı da Geçtiği üzere kavmine Haber veriyor yani livata Yapan kavmine Gelen misafirlere haber veriyor Eyüp aleyhisselamın fazileti Enes bin Malik Radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Muhakkak ki Allah'ın nebisi Eyyub aleyhisselam uğradığı belaya 18 sene bir ay sabretti. Kardeşlerinden iki kişi dışında uzak yakın herkes onu terk etti. O iki kişi ise en özel kardeşleriydi. Sabah akşam Eyyub aleyhisselama uğrarlardı. İkisinden biri diğerine bir gün dedi ki bir ki Allah'a yemin olsun Eyyub alemlerde kimsenin işlemediği bir günah işlemiştir. Arkadaşı da ona ne demek bu dedi. O da 18 seneden beri Allah ona rahmet edip de belasını kaldırmalı dedi. İkisi Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gidince bunu diyen kişi sabredemedi ve bunu anlattı. Eyüp Aleyhisselam ona dedi ki ne dediğinizi bilmiyorum. Ne dediğini bilmiyorum. Allah biliyor ki ben münakaşa edip de Allah'ı zikreden iki kişiye uğrar ve eve geri dönerdim. Onların Allah'ı hakdaşında annelerinin naohluğundan dolayı da onlar adına ben kefaret verildim. Eyüp ihtiyaç gidermek için çıkardı ve ihtiyacını giderdikten sonra hanımı onun elinden tutardı. Bir gün ihtiyacından hanımına dönmekte gecikti ve Allahu Teala Eyüp ve yerindeyken Sad suresi 42. ayette geçtiği üzere ayağını yere vur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 haline senin kadar benzeyen birini görmedim dedi Eyüp aleyhisselam işte o benim dedi Eyüp aleyhisselamın buğday ve arpa koymak üzere kullandığı iki harmanı vardı Allah iki bulut gönderdi biri buğday armanın üzerine geldi ve harman dolup taşıncaya kadar altın yağdı diğeri de arpa armanın üzerine geldi ve harman dolup taşıncaya kadar gümüş yağdı Bu rivayette de Müslim'in şartına göre Sahih'atla Ziyarul Makdis el-Emraz ve'l Kefaret ve Tıb ve Rukyat'ta Hakim el-Müslim'de yine Ziyarul Makdis el-Muhtar'ede İbn Ebati'nin Bezar Müslim'de Tahavi Şerhü'l Hasar'da Ebû Reyhan Evliya'da Ebû Yâr'ın Müslim'inde Taberani Ehadüs Süval'da İbn Asakir'de tarrivdimişte rivayet etmiştir. 1075 numaralı rivayet Abdurrahman bin Cüfer bin Nüfeir rahim dedi ki, Eyyub aleyhisselam malı, çocukları ve bedeniyle imtihana, imtihana tutulduğu vakit onu bir çöple attılar. Hanımı çıkıp onu doyuracak rızkı kazanmaya başlayınca şeytan bu durumu kıskandı. Ekmek ve yiyecek satan insanlar gelip gelip Eyyub aleyhisselamın hanımına sadaka veriyorlardı. Şeytan ise onlara şu size yaklaşan kadını kovun Çünkü o eşine elini sürüyor ve insanlar onun yüzünden sizin yiyeceklerinizden tiksiniyor dedi Bundan sonra onun yanlarına yaklaştırmamaya ve ona aman bize yaklaşma bizden uzak dur biz seni doyururuz demeye başladılar Hanımı durumu Eyüp aleyhisselama bildirince Eyüp aleyhisselam Allah'a amd etti Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı dışarı çıktığı vakit şeytan karşısına çıktı ve Eyyub Aleyhisselam'ın başına gelenlerden dolayı mahzun olduğunu görünce kocan inat etti. Ve dediğimizi kabul etmediği için bu duruma düştü. Vallahi eğer bir kelimeyi söylese içinde bulunduğu bu durumdan kurtulur ve malıyla çocukları kendisine geri döner derdi. Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı da gelip söylenenleri kendisine bildirdi. Eyyub Aleyhisselam da Allah'ın düşmanı seninle karşılaştı ve bu sözleri telkin etti. Allah Azze ve Celle bize mal ve çocuk verince ona iman ettik. Bunları bizden alınca inkar mı edeceğiz? Eğer Allah Azze ve Celle beni şu hastalığımdan kaldırırsa mutlaka sana yüz sopa vuracağım dedi. Bu sebeple Allahu Teala eline bir demet sapal da onunla vur. Böylece yeminini bozma buyurdu. Sat Suresi 44. ayette. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam izah ediyor bunu. Yani 100 tane demeti bir tane şey yapıyor. Onunla bir sefer vuruyor. Bunu işte alimler İbni Hayyem El Cevzi İlam-ı zikreder. Başka yerlerde hani meşru şer'i olan hilelerde zikrederler. Bunun gibi şeyler. Bunu da Müslüm'ün şartına göre Sayısnat'la Ahmet bin Ambel Züht'te Taberi Tefsir'inde rivaet etmiştir. Burada bura kalymu <gülüyor> inşallah. Subhanakallahum ve bihamdik. Ve'n şerhidu ve ilahe illan tevah tekelen şerhikelek ve'n safirike ve tu'bilek.